Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Dürhan Ertür Argun Düm.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 2010 yılında gerçekleştirdiğimiz Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun podcast kanallarında dinleyebilirsiniz. Bunun için Açık Radyo internet sitesi TR adresinde buradan hem dinleyebilir hem de kopyalayabilirsiniz. Efendim bugünkü programımızın destekçisi Hulusi Gürbüz'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hemen bir telefon bağlantımız var. Telefon hattımızda Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız var. Hocam merhabalar. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Sağ Çok teşekkürler. Yılın son programında size bağlanmıştık ve e, 2009 yılını ee, özellikle depremler açısından e, biraz rahat geçirdiğimizi ifade etmiştik. Ama son haftalarda size sürekli her hafta bağlanmak zorunda kalıyoruz. Elazığ Karakoçan'da da bir deprem meydana geldi. Ee, buna ilişkin bilgileri sizden almak isteriz hocam. Elbette. Şimdi e, dün olan e, deprem de söylediğiniz gibi... Uzun süredir suskun olan ülkemizde gerçekten depremi bir kez daha bize hatırlattı. Ee, öncelikle canını yitiren e, vatandaşlarımıza e, rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı ve sabır diliyorum. Hocam bu arada sözünüzü kesiyorum ama bir Buyurun. haber var. Gerçi bu teyit ettiremedik ama bu Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin çelişkili bilgiler var. Depremin hemen ardından ölü sayısı biliyorsunuz 57 olarak açıklanmıştı. Ardından Sağlık Bakanı bu sayıyı 51 olarak düzeltti. Ancak bugün Kovancılar Kaymakamı ölenlerin sayısının 51 değil 41 olduğunu açıkladı ve sıkıntının nüfus kayıtlarından kaynaklandığını, bazı kişilerin kayıp listesine iki defa yazıldığını belirtmiş. Ee, sanıyorum ilerleyen saatlerin e, saatlerde daha e, kavuşacaktır. Evet. Yani e, ne mutlu ki e, ilk defa e, bir depremde şahit oluyoruz herhalde. Evet. Ölü, ölü sayısı e, can kaybı sayısı azalıyor. Azalıyordu. 57'den 51'e düşmüştü. Bugün de 41 olduğu e, açıklandı. Dileriz bu şekilde olur. Hatta biraz daha nüfus kayıklarını imkan olsa da evet. hiç kimse, herkes geri gelsin evet evet hocam şimdi efendim bu, bu deprem aslında çok da ilgi çeken bir deprem çünkü çok ilgi çekmesinin nedeni sanıyorum özellikle Doğu Anadolu fayının çok uzun süre suskun olması sizinle sanıyorum daha önceki sohbetlerimizde de konuşmuştuk, Türkiye'de ee, Kuzey Anadolu fayının yanı sıra önemli e, faylardan bir tanesi Doğu Anadolu fayı. Bingöl Karlova'dan başlayan ve e, aşağı yukarı e, Antakya'ya kadar uzanan bir e, fay silsilesi. Bu oldukça uzun, 650-700 km uzunluğunda bir fay. E, ve bunun üzerinde baktığımızda 17. ve 18. E, yüzyıllarda sonra 19. yüzyılda çok sayıda yıkıcı, 7'nin üzerinde deprem var. Ancak e, geçtiğimiz 100 yılda, 1971 Bingöl depremi dışında e, yıkıcı deprem olmadı. Evet. E, Sivrice'de olan, Karakoçan'da olan bir takım faylar var. E, depremler var. Bunlar, e, işte 5 beş büyüklüğüne, 5'in biraz üzerine ya da 4 civarlarına kadar ulaştılar. Ama yıkıcı nitelik taşımadılar. Bu açıdan ee, bu yaşadığımız deprem, okçular depremi diyelim isterseniz Adana'da, okçular depremi gerçekten e, dikkatlerin Doğu Anadolu fayı üzerinde toplanmasına neden oldu. Doğu Anadolu fayının iki bölgesi var ki bunlar önceki depremlerde de çok e, büyük deprem üretmiş olmalarına rağmen uzunca bir süredir suskun duruyorlar. Bunlardan bir tanesi Bingöl'le Elazığ arasındaki bölge burada bulunan fay parçası bunun biraz daha batıya güney batıya doğru devamında ise Kahramanmaraş Adıyaman arasında bulunan fay parçası bu ikisi çok fazla çok uzun süredir deprem üretmediler evet. bu açıdan da üzerinde stres birikimin olduğu ve deprem beklentisinin olduğu iki tane fay parçası ee, Elazığ'da yaşanan deprem bunlardan Bingöl'le e, Palu arasında uzanan e, bölgede meydana geldi Bu bölge enteresandır e, Bugüne kadar diri fay e, haritalarında haritalanmış e, Tam e, depremin olduğu bölgeye gelen ve çok devamlı faylar yok e, Özellikle Hazar Gölü'ne baktığımız zaman Hazar Gölü'nden çıkan Palu'ya kadar uzanan aktif bir fay sistemi var Diğer taraftan da Bingöl'den ve Bingöl'ün güneyinde gençe kadar uzanan bir fay var. Bunu ikisinin arası ise oldukça kompleks bir yapıya sahip. Burada küçük küçük çok sayıda fay var. Ve olasılıkla bunlar gençten gelen fay ile paludan gelen fayı birbirine bağlayan, bağlantıyı sağlayan faylar gibi görülüyor. Bir diğeri ise Doğu Anadolu fayına dik olarak uzanan karakoçan fayı dediğimiz bu 2007 Ocak ayında da 4.7'lik bir deprem üretmiş bir fay. Onun öncesi de var. Dolayısıyla bu deprem odağının bulunduğu yere baktığımız zaman doğrudan bir mevcut fayın üzerine oturmuyor. Olasılıkla burada bizim henüz haritalamadığımız, bilmediğimiz bir fayın olduğunu ama bu bölgenin deprem üretme potansiyeli yüksek, Doğu Anadolu fayına çok yakın olduğunu, gene Karakoçan fayına da çok yakın olduğunu söylemek lazım. Depremin büyüklüğü 6, arkasından 2 tane daha deprem meydana geldi. Bunlar artçı olarak değerlendirdi. 5.6 ve 5.3 olmak üzere. Bu 5.6'lık bir deprem. 6'nın arkasından olağan değil. Genelde artçıların biz bir derece daha düşük olmasını bekleriz. Yani altılık bir depremde beşlik bir artçı olağandı ama 5.6 çok olağan değildi. Evet. Olasılıkla ikinci bir e, fay parçası daha kırıldı, ikinci bir deprem daha yaşadı, yaşandı diye düşünüyoruz. Yani artçı depremin dışında bir deprem evet, gerçekleşti. Evet. Bunun tek artçı oldu. E, şey söylenemez. Söylenemez. Yani onun tek artçı olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Evet. Şimdi hocam 1 Mayıs 2003'te bir Bingöl depremi yaşadık. Evet. Ee, o anlamda burası tamamen farklı bir bölge anlaşıldığı Elbette. kadarıyla. Elbette. Bu Bingöl depreminin 1 Mayıs'ta yaşanan e, Bingöl'ün aşağı yukarı kuzeyinde Sancaklı e, yöresi var. Evet. Orada yaşanan bir depremdi. E, bu e, bölge o 2003 depreminin olduğu Kuzey Anadolu fayının ve Doğu Anadolu fayının ikisinin ortak etkileri altında olan bir bölgeydi. Bu biraz daha Doğu Anadolu'na Doğu Anadolu fayına yakın bir noktada yer alıyor. Evet birlikte yaptığımız programlarda birkaç kez vurguladınız fay haritalarının yenilenmesi gerektiğini belirttiniz. Evet. Bu, bu fayda anlaşıldığı kadarıyla yeni ve bilinmeyen bir fay. Evet yani tam bu noktaya baktığınız zaman odağın olduğu yere eğer odak doğru verilmiş ise ki doğru olduğunu tahmin ediyorum. Ee, tam bunun bulunduğu yerde ve de, ya da çok yakında böyle birkaç yüz metre mertebesinde bilinen e, önemli aktif fay e, yok. Ama çok yakınında faylar var. E, ya o fayların eğimli olması nedeniyle biz böyle bir yapıyı görüyoruz. Ya da e, dediğim gibi bu bölgede çok sayıda fay var. Bunlardan haritalanmamış bir tanesi. Evet depremin sığ odaklı olduğu belirtiliyor. 5 kilometrede olduğu için. Evet. E, bu ne anlama geliyor hocam? E, sığ olması elbette ki hasarın artmasındaki temel faktörlerden biri. En önemli bir faktör değil mi? E, çok yakın, yüzeye çok yakın. O nedenle de deprem dalgalarının e, maksimum etkili olduğu bir bölgede yer aldığını söyleyebiliriz. Ancak görünen o ki, yani deprem dalgalarının e, büyüklüğünden ve etkisinden çok burada yapılaşmanın e, hasarda çok ciddi etkisi var. Evet, bugünkü gazetelerde son derece enteresan bir fotoğrafla karşılaştık. Dünkü haberlerde de vardı. Bir tek dolap bile e, insanların hayatının kurtulmasına neden olabiliyor. Çünkü işte o ağır toprağın bulunduğu çatının e, ...yerinde kalmasını sağlıyor. Bir bakıyorsunuz e, bütün duvarlar paramparça olmuş. Her yer dağılmış fakat e, çatı sağlam vaziyette. O, o dolabın üstüne oturduğu için e, ayakta duruyor. Evet, Çeltiksoy'u ilkokulunda aynı şeyi görmüştük. İlkokulda e, katlar çökmüştü hatırlayacak olursanız. Evet. E, öğrencilerin eşyalarını koyduğu çelik dolaplar... Katların tam olarak çökmesini engellemiş ve çok sayıda yavrumuz bu sayede kurtulmuştu. Kurtulmuştu. Evet tabii bir de gece olması daha doğrusu sabaha karşı olması sabaha evet. karşı 4.32'de evet. gerçekleşmiş birçok insanı da yatağında uykusunda yakaladı. Evet. Gene bugünkü haberlerden birisi enteresan hocam hayvanlarına yem vermek üzere kalkmış olan bir baba gürültüyü his, duyup deprem olacağını hissedip bütün ailesini dışarıya çıkartıyor ve birkaç saniye sonra da ev olduğu gibi çöküyor. Evet. Şimdi çok karıştırılan bir konu var. Bu depremin büyüklüğü, depremin şiddeti, Şili ve Haiti depremleriyle kıyaslama. Yani ee, bu konuda da bilgileri e, bir kez daha tekrarlarsak e, çok yararlı olacak hocam. Çünkü Şili'de 8.8 büyüklüğünde bir deprem oldu ve e, can kaybı çok az oldu. Evet. E, gerçeği üzerinden yürütülen bir takım yorumlar var. Evet, Şili'deki yapıların çok daha e, dikkatli yapıldığını, depreme dayanıklı olduğunu... ...biliyoruz ama... E, ...her şeyi belirleyen de tabii ki... E, ...depremin büyüklüğü evet. değil... ...bu konuda... E, bilgi Şimdi, ...bir bilgi tekrarı yapabilirsek... ...çok iyi olacak hocam... ...iki tane ölçü var... ...bir büyüklük, biri şiddet... ...büyüklük ya da magnitüt dediğimiz... E, ...depremin odağında salınan enerji miktarıyla... ...orantılı... ...yani... E, ...bir deprem ne kadar büyükse o kadar çok enerji salıyor... ...bu... E, İkincisi şiddet, ee, onu da şöyle anlatabiliriz, deprem odaktan deprem dalgası yayıldıktan sonra, deprem olduğu anda bu dalgalar salındıktan sonra belli bir süre içerisinde bunlar sönümleniyorlar. Kayaların niteliğine bağlı olarak kaya içerisinden geçerken yavaş yavaş sönümleniyorlar. Bunu çok basitçe şöyle anlatabiliriz, sesleniyorsunuz hemen çok yakınınızdaki sizi son derece kuvvetli duyuyor ama uzakta, Kişi uzaklaştıkça bu ses de giderek azalıyor. Çünkü evet. bunun gibi deprem dalgasının etkisi de giderek azalıyor. Dolayısıyla e, depremin yüzeyde yarattığı sarsıntı azalıyor. İşte depremin yüzeyde yarattığı sarsıntının ölçüsüne biz şiddet diyoruz. Bu da depremden uzaklaştıkça ya da deprem dalgalarının içinden geçtiği kayaların niteliğine bağlı olarak e, giderek e, bu soğuruluyor, özümseniyor ve sönümleniyor. E, böylece şiddet e, odaktan itibaren yüzeyde giderek azalıyor. Şili'ye baktığımız zaman Şili'de olan deprem oldukça derin. Bu derinlik nedeniyle yüzeyde yarattığı şiddet 8. Yani 8.8 büyüklüğündeki bir deprem e, yüzeyde 8 şiddetini yaratmış uzak olması nedeniyle. Bizim Elazığ'da meydana gelen depremimiz 6. 6 büyüklüğündeki bir depremin yüzeyde yarattığı şiddet 7. Bu da çok sığ olması nedeniyle. Yani Elazığ küçük bir alan, Şili kadar geniş bir alan etkilemiyor. Ama yüzeyde hissedilen şiddet neredeyse Şili ile eşit. Evet. Buraya bir de Haiti'yi ekleyebilir miyiz hocam? Haiti tabii 7 büyüklüğünde bir deprem ama Haiti de yüzeye çok yakın. O nedenle çok sayıda can kaybı ve çok sayıda yıkıma neden olmuştu. Haiti'deki şiddet de hatırladığım kadarıyla oldukça yüksek. Çok net şu anda hatırımda yok ama 10 civarlarında bir şiddet yarattığını söyleyebiliriz. Evet, e, yani e, kısaca özetlersek e, sadece depremin büyüklüğü e, hasarın veya can kaybının miktarını belirlemiyor. Bunun dışında evet. e, deprem merkezine olan uzaklık, özellikle yerleşim bölgelerinin… Uzaklık ve üzerinde bulunduğumuz zemin türü. Ve zemin türü evet. ve tabii ki depremin e, o zeminde e, ne kadar derinlikte gerçekleşmiş olması da bir başka etken. Evet. Yani derin oldukça yüzeye geldikçe, derinse deprem yüzeye geldikçe şiddeti düşüyor. Evet. E, bütün bunlardan çıkartmamız gereken e, dersi gene tekrarlayacağız herhalde hocam. Yani, evet ders e, açık. Ders evet. aslında hep söylediğimiz şey depreme hazırlıklı olmak hem yapısal anlamda hem kişisel anlamda hem de mentalite olarak. Depreme hazır olmak zorundayız. Çünkü e, bu ne ilk ne son. E, Anadolu çok sayıda medeniyetin deprem nedeniyle battığı bir e, coğrafya. E, Türkiye Cumhuriyeti 1939 Erzincan'dan günümüze aşağı yukarı 100 bin can verdi bu uğurda. E, bu kayıplar önümüzdeki e, süreçte de sürecek. Ama e, bugün içinde bulunduğumuz durumda ne yazık ki depreme hazır olduğumuzu söyleyemeyiz. E, bu hazırlıkları mutlaka yapmak zorundayız. Evet. E, bunun içinde kişi bazında, belediye bazında, devlet bazında, hükümet bazında hepimize iş düşüyor. Doğru. Ee, bir başka e, bilgi de Kandili Rasathanesi açıklamasını yaparken e, Google'ın e, uydu haritalarından yararlanarak... Çeşitli tahminleri de açıkladı. Can kaybı tahmini olarak... Bölgede 7 ile 20 arasında değişebilir dedi. Tamamen yıkık bina adedinin gene 7 ile 20 orta hasarlı bina 87 ile 200 az hasarlı bina adedinin de 691 ile 1100 arası olabileceğini bundan hareketle işte can kaybı haritası çıkarttı ve bunları teker teker gösterdiler bütün haritalarda. Yani artık olduktan sonra. Durumu tespit etmeye dönük ve e, Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde e, gerçekleşecek herhangi büyüklükteki bir depremin yol açacağı hasarları çok net bilebilir hale geldik. Tabii ki bu hesaplar bir modellemenin sonucundadır. O nedenle de 5 aşağı 5 yukarı evet, evet. denebilecek e, rakamlardır. Ama işte görüyorsunuz 20 öngörülürken veyahut da modelleme sonucunda 20 çıkarken 51 veya 41 can kaybı oluyor. Yani bu kadar bilginin olduğu bu kadar bilgiye süratle ulaşabildiğimiz bir tarihte bir çağda hala depreme karşı önlemlerimizin yetersiz olması hakikaten son derece üzücü. Evet maalesef. Kabul maalesef. edilebilir bir şey değil ama gerçek. Evet maalesef böyle. E, hocam umut ediyorum ki bundan sonraki e, haftalarda e, sizi e, pek rahatsız etmeyiz. Estağfurullah. E, depremlerde ben... oldukları yerde dur dururlar. Evet. Yani ben sizinle görüşmekten, konuşmaktan, programa katılmaktan son derece mutluyum ama deprem bahanesiyle olmaz inşallah. İnşallah. Artık, evet <gülüyor> hocam. Evet, bizim için de aynı şekilde. Çok çok teşekkür ederiz ben teşekkür hocam. Teşekkür ediyorum. İyi diliyorum. Görüşmek ediyorum. üzere. Dağlıyorum. Kolay gelsin Dağlıyorum. size. Hoşça kalın. Evet efendim. Ee, bugün telefonla ulaştığımız e, Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızdan İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi kendisinden Elazığ Karakoçan depremine ilişkin bilgileri aldık. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra Semih Tezcan hocamıza bağlanacağız. plunder paid in blood and thunder I've got my Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında ikinci bölümdeyiz. Şimdi telefon hattımızda Semih Tezcan hocamız var. Semih Hocam merhabalar. Merhaba efendim. Evet Elazığ Karakoçan depremi nedeniyle... ...aradık hocam sizi. Hemen bir bilgiyi paylaşmak istiyorum... ...doğrulatamadık ama... ...bu Elazığ'daki depremde hayatını... ...kaybedenlerin sayısına ilişkin... ...farklı bilgiler de gelmeye... ...başladı. Depremin hemen... ...ardından biliyorsunuz ölü sayısı... ...57 olarak açıklanmıştı. Ardından Sağlık Bakanı bu sayıyı... ...51 olarak düzeltti. Bugün Kovancılar Kaymakamı... ...ölenlerin sayısının 51 değil... ...41 olduğunu yani... On adet azaldı ve sıkıntının nüfus kayıtlarından kaynaklandığını, bazı kişilerin kayıp listesine iki kere yazıldığını söyledi. Sanıyorum önümüzdeki saatlerde bu bilgi e, ile ilgili e, yeni haberler alacağız, kesinleşecek. Evet, e, ne kadar az olursa tabii o kadar tabii, iyi. Tabii. Evet hocam, Yani e, biliyorsunuz bütün gazetelerde ortak başlıklar var. E, Sorumluyu bulduk, kerpiç evler. Ne diyorsunuz hocam? Bu şey orta çağ yaşam kalitesi Doğu Anadolu'da. Maalesef kaderi oranın. Bundan kurtulmalıydı o bölge. Kerpiç evlerin de depreme karşı sağlam olması mümkündür tabii. Özel bazı yöntemlerle evet. içine çelik fiber teller koymak suretiyle falan ama aralarına hele şeyin örülürken kerpiçin. Tahta latalar ve hatıl gibi birleştirici ve güçlendirici latalar koymak suretiyle kerpiçten de binalar yapılabilir, yığma bina. Evet, hatta bu konuda teknik üniversitede bir örnek ev bile yapılmış. Yapılmıştı, tabii. Evet. Afet İşleri Genel Müdürlüğü de dağılmadan evvel yapmıştı. Hatta test etmişti. Bu mümkün depreme dayanıklı e, kerpiç evi yapmak ama nereden bakarsanız bakın kerpiç bir e, kil parçasıdır. Topraktır. Mukameti yoktur. Tuğla dururken e, kerpiç olur mu? E, dolayısıyla ya da betonarme dururken kerpiç niye olsun ki? E, bu yazgısıdır o bölgenin. E, ma maalesef Türkiye Cumhuriyeti e, e, döneminde bile bu yazgıyı ve az gelişmişliği çağ dışı yaşam tarzını yenilik değiştiremedik. Böyle bir bölgesel olarak işte GAP projesi gap projesi falan deniyor ama bunlar yetersiz. Çünkü bölgenin kalkınması için gerekli olan yasal altyapıyı oluşturmuyor. Evet. Eğer bir nebze müsaade ederseniz buradaki bu az gelişmişliği giderecek ve refah seviyesini batıyla eşit seviyeye getirecek olan çok önemli bazı önlemler var. Bunu yazılarımızda, makalelerimizde belirtiyoruz. Göç veren illerde teşvik tedbirleri diye. Evet. Özellikle de bunun için aradık zaten hocam evet, size. Evet. Eksik olmayın. Göç veren illerde teşvik tedbirleri. Bu lafla peynir gemisi yürümez. Yani Toki'yi gönderip oraya üç beş tane bina yapmakla Doğu Anadolu'daki bu az gelişmişliği ve çağ dışılığı izale edemezsiniz. Ortadan kaldırmak mümkün değil. Mümkün değil. Bunu uzun vadeli teşvik tedbirleriyle sağlayabilirsiniz. Almanya'da mesela Berlin'de blokajla çevirmiş, yani etrafı duvarlarla çevirmiş olan Batı Berlin'deki insanların oradan kaçmaması, Berlin'e sıkı sıkya sarılmaları ve refah içinde kalmaları için Almanya hükümeti bile orada yaşayanlara özel yasal e, e, teşvik tedbirleri getirdi ve bunlar uzun vadede demir perde döneminde çok etkili oldu e, ve batı e, Berlin' gelişti ve onun semeresini Almanya aldı niçin Türkiye Türkiye Büyük Millet Meclisi bir an evvel bu şekilde e, teşvik e, tedbirlerine girmez nedir bunlar dediğiniz zaman bu teşvik tedbirleri e, kısaca e, e, özetlemek istiyorum bir Buraya en az göç alan Batı illeri kadar seviyede eğitim kuruluşları götürmek lazım. İlkokulundan, yuvasından tutun. ilkokulu ortaokulu üniversitesine kadar. İki, sadece şehirlerinde değil. Başbakanımız diyor ki her ile bir üniversite. Her ile bir üniversite yaptınız ama köylerdeki eğitimsizlik ne olacak? Evet. Beş sınıfın birden bir hocanın nezaretinde ders okuması ne olacak? Yani lafı ı güzaf değil üniversite kurmak yetmiyor. En ücra köşelerine kadar eğitim teşkilatlarının kurulması lazım bir. iki sağlık çok önemli bir konu. İstanbul'a göç nedenlerinin başında sağlık teşhislerinden, olanaklarına yararlanmak geliyor. Oraya en az batı şehirlerimizdeki nüfus, bin nüfusa düşen doktor sayısı kadar doktor ve hemşire koymak lazım. En az. Ancak bu şekilde eşitlik sağlanabilir. Dolayısıyla sağlık, tabii altyapıları da sağlık altyapısı, hastanesi, polikinliği vesairesi. Üçüncüsü, iş olanakları, ticari olanaklar, kazanç olanaklarının artması lazım. Bu, bu nasıl yapılır? Eğer batıda bir fabrika kuracak, batıda bir iş yerleşecek olan firma sahibi, bakarsa ki KDV'si indirilmiş, gelir vergisi azaltılmış, arsa, yer vesaire vergilerinde büyük rahatlıklar sağlanmış, Kuruluş aşamasında birkaç sene vergiden muaf tutulmuş e, bir e, sistemin içinde orada daha güzel çalışma olanağı bulunacağı için oraya koşar ve orada da iş imkanları olur. Millet oradan iş bulmak için sağa sola Almanya'ya şuraya buraya koşmak ve ülkenin o yöresi kalkınır. Bunun gibi daha e, onlarca teşvik tedbiri var. Büyük Millet meclisimize e, bun, bunları öneriyoruz. Ya, makalelerimiz de var ama sizin vaktinizi fazla almamak için açılım yapmıyorum. Ama muhakkak sureti bunun yasal olarak oraların teşvik edilmesi, refah seviyesinin e, geliştirilmesi. Bu şekilde bir inşaat yaparken de artık onların kerpiçe, dere taşlarına muhtaç olmaması e, e, sağlanmalıdır. Evet, hocam sözünüzün ilk bölümünde belirttiniz. Hemen TOKİ Başkanı'nı bölgeye gönderdi Başbakan ve o da bir açıklama yaptı. Bir buçuk ay içinde ilk kazmayı vuracağız ve kış aylarına kadar yeni yapılar ortaya çıkacak. Tabii ki herhangi bir depremden sonra... Ee, bu tedbirlerin alınması gerekiyor ama e, aynı durumda olan, olan e, birçok bölgemiz, bin köyümüz var. Evet. Onlar ne olacak, değil evet. mi? Ee, bir de bu arada tabii ki şu haberlerde e, çıkmaya başladı. E, i̇şte e, Türkiye'deki toplam konut sayısından hareketle ve bunların yüzde 60'nın. E, yasal olmayan şekilde yapılması gerçeğinden hareketle bir toplam maliyet çıkarttırıldı. 500 milyar dolar mertebesinde bir rakam ve bu da zaten hiçbir şey yapılamayacağının bir kanıtı gibi ele alınıyor. Halbuki sizin sıfır risk e, projenizde de can ortaya, kaybı projenizde, Evet Can kaybı e, projenizde de ortaya koyduğunuz gibi e, bunun maliyeti e, çok gerçekleştirilebilir çok çok üstlenilebilir. gerçekleştirilebilir hem zaman bakımından hemen <gülüyor> parasal açıdan çok, e, uygulanabilir bir sistem orada sakat e, davranış içinde giriyorlar bunu İstanbul'a yansıtıyorlar bu depremden sonra e, İstanbul'da da işte binalarımızı güçlendirmeliyiz diyorlar Yanlış yönlendirme yapılıp yanlış tavsiyelerde bulunup halka çıkmaz sokağa itiyorlar. Evet. İsterseniz dilerseniz onu bahsedelim. Lütfen. Kısaca. Lütfen hocam. Kısaca. Yoksa bütün dayanıksız binaları güçlendirip onların yerine mülk yapmak dediğiniz gibi milyarlarca dolara yüzlerce seneye maal olur. Türkiye'yi yeniden inşa edemezsiniz. Ama yapılacak şey can, can, canı kurtarmak. Evet. Bakın burada hep bir haftadır dile getirdiğimiz şey can kaybı işte 51 miydi bilmem 57 miydi dolayısıyla can kaybı bizi üzüyor can kaybını önlememiz lazım sıfır evet, işte. can kaybı olduğu zaman mal gitsin ne yapalım onu bir şekilde telafi ederiz burada da öyle olmadı mı hocam evet. bugünkü gazetelerde o enteresan ıı, fotoğrafla karşılaştık bir dolap bir çatını ayakta tuttuğu için tabii. bir, aileyi, bir aileyi kurtarmış. programın Do tabii. birinci bölümünde de özetledim evet. bu bilgiyi evet, çok güzel. dolayısıyla tamamen can ıı, kaybını önlemek açısından bakmak lazım konuya bu da şu demek oluyor, bina soku içinde ister doğuda ister batıda olsun, bina soku içinde can kaybına neden olacak göçmelerin riskini taşıyan, potansiyel riskini taşıyan çürük elma dediğimiz binalarımızın bulunup fişlenmesi lazım. Bunu bulmak kolay değil, böyle gözle bakıp sokaktan yürüyerek dedikleri hele bazı üniversite hocalarımızın sokaktan yürüyerek bir yöntem var diyerek bir de övünüyorlar. Sokaktan yürüyerek bir binanın göçüp göçmeyeceği söylenemez. Evet. Ee, bu bilimsel olarak çok yakından incelenmelidir. Nasıl? Bir, betonunun kalitesi tayin edilmelidir. Bunun için biz ultrason yöntemini getirdik Amerika'dan. Ultrason sistemiyle yani e, P dalgası hızı vererek e, bir taraftan kolonun öbür taraftan e, alarak bunu bir transvüsür vasıtasıyla elektronik ortamda o, bir ekrana kaydedip aradaki mesafeden e, bu P dalgasının hızının e, seyahat etme süresinden giderek e, e, o, o dalganın e, e, şeyini kaydediyoruz hızını hız yardımıyla da kalibre edilmiş bir eğriye girerek betonun mukametini tayin ediyoruz. Öyle ki yüzlerce e, beton numunesi üzerinde laboratuvarda yapılan deneylerde bulunan sonuçları bu ultrason bir hamlede veriyor. Karot almak, beton numune almak binalardan e, bir e, illet e, tahrip ediyor binayı. Abi. Çamur deryasına döndürüyor binaları. Zaten kibit çöpü gibi zayıf kolonlar, kirişler buralardan numune aldığınız zaman binanın dayanımı zayıflıyor ve çok tahrip edici bir etkisi var. Dolayısıyla bir, ultrason aletleri yardımıyla, beton mukametini tayin ederek, iki, böyle sokaktan gezerek değil, binanın içine girerek ve projesi üzerinden taşıyıcı sistemini dolgu duvarlarını, varsa perdelerini, çıkmalarını, asma katını, ne bileyim kısa kolonları varsa onu, zemin katında ticari e, e, fonksiyonlar nedeniyle banka, e, alışveriş merkezi gibi, e, dükkan gibi boşluklardan dolayı zayıflayan katlara, zayıf kat dediğimiz bomba kat oluşumu olup olmadığı, bitişik nizam olup aradaki derz, e, yetersizse çarpışmayla birbirlerine tahrip etme olanağının bulup, bulunup bulunmadığı, çıkmaların olup olmadığı, torsiyonun mevcut olup olmadığı, mesela asansör merdiven kovalarının binanın bir tarafında olmasından kaynaklanan bir vurulma olur depremde. Bu göçmeye neden olur. E, yaklaşık yedi tane göçme kriteri saptadık. Bu yedi göçme kriterinden hangilerinin o binada mevcut olup olmadığı konusunda e, sual cevap şeklinde parametreler bilgisayara giriliyor. Bir, bir buçuk saatlik bir data yükleme ve bilgi işlem e, prosesi sonunda e, Ultrason yardımıyla da beton mukavemeti tayin edildikten sonra e, bir O binanın depremde göçüp göçmeyeceği Dolayısıyla hayat can kaybına neden olup olmayacağını bulmak mümkün Bu hızlı değerlendirme yöntemiyle Bu 10 senedir var Amerika'da Japonya'da şurada burada Ama yöntemler e, maalesef isabetli olmadığı için e, tutarsız oldu Örneğini vereyim Büyükşehir Belediyesi çok isabetli bir e, teşebbüsle Zeytinburnu'nda, Fatih'te, e, Katane'de, Ali e, tarama çalışmaları yaptı. Evet. Ama ne yazık ki e, göçer dediği binaların sahipleri üniversitelerin rapor getirdi. binamız göçmez diye. E, göçmez dedikleri bina artısı hafta e, kendiliğinden göçü verdi. E, böylece güven e, sarsıldı. Artık o tarama çalışmaları yapılmıyor maalesef. Fakat e, bizim Boğaziçi Üniversitesi'nden bazı hocalarla teknik üniversitesi bazı hocaların bir araya gelerek 8 senedir geliştirdiği bir yöntemle, P25 yöntemi denilen bir hızlı değerlendirme yöntemi ile bir saat içinde, yaklaşık bir bina için 800 lira kadar bir masraf gidiyor e, bina ile, bir binanın depremde göçüp göçmeyeceği konusunda rapor almak mümkün. Bütün İstanbul bunu bir an evvel başlatmalı. Bir milyon bina var, bir milyon binayı güçlendiremezsiniz. Hepsi e, deprem yönetmenine aykırı. Bir milyon binanın yaklaşık %97'si, yani tamamı diyebiliriz. Deprem yönetmeliğine göre dayanıksız, zayıf ve standart dışı. E, bunlar hemen göçer mi demek? Günah. Bunlar az hasar görecek, belki orta hasar görecek. Iç, içlerinden yürünerek dışarı çıkılacak. Bunları güçlendirmenin alemi yok. E, televizyonda ekran başına geçip de işte halkımız bankalardan kredi alsın, binalarını güçlendirsin demeye gerek yok. Bunlar yanlış yönlendirme. Bina güçlendirmeyi çözüm değildir. Binanın göçüp göçmeyeceği konusunda bir test yaptırmak çözümdür. Tabii onun sonunda yaklaşık ne kadar diye, diyebilirsiniz? Ben 1 milyon bina içinde %3 oranında bir binanın göçecek nitelikli olduğunu tahmin ediyorum İstanbul'da. Çünkü İstanbul hani 1-2-3 gibi gittikçe hafifleyen deprem bölgeleriyle ayrılıyor kuzeye doğru. Sahil şeridindeki birinci derece deprem bölgesinde bulunan binalar içinden... Yani göçecek nitelikli olanlarının sayısını toplasanız nereden bakarsanız bakın 30.000'i geçmez evet. 30.000'in de <gülüyor> tamamı göçer e, nitelikli bulunursa bunlara yapılacak şey ya yıkacaksınız ya, ya iskandan arındıracaksınız ki içinde insan olmasın çünkü besbelli ki geldiğinde e, can, can kaybolacak ya da e, yıkıp yeniden yapacaksınız yıkıp yeniden yapma konusunda eğer bağışlarsanız biraz uzattım ama çok lütfen, lütfen et, hocam buyurun etkili bir öneride bulunmak istiyorum Bakınız, bir sürü insan binasının göçer netelikli olduğunu e, tespit ettirdikten sonra e, bir çıkmazın içine giriyor e, binam göçer evet o zaman ne yapayım ben buna Bunu e, yıkıp yeniden yaparsam İmar durumu kat irtifa vermiyorlar bir kat daha üzerine Müteahhit dünyanın parasını isteyecek yıkıma ve yapmaya ee, İçinde emekliler oturuyor falan Gene bir çıkmaz sokuza karşılaşıyor halkımız Bunlara bir olanak sağlamak üzere En az bir iki kat daha müsaade edildiği takdirde oh, Rahat bir şekilde müteahhitin de hakkı çıkmış olur Onu Müteahhit gelir kat maliklerinden bir kuruş para almadan kat karşılığı daire karşılığı yeni yapılacak dairelerin ilave dairelerin karşılığı ücretsiz o binayı yıkar ve yeniden yapar. Diyeceksiniz evet. ki şehrimiz hani iki kat daha mı yükselecek otuz bin bina için yükselsin otuz bin bina işin yüzde üçüdür bırakın yükselsin ama can, can, canları kazanalım can kaybı olmasın. ben önemli riski önlemiş oluruz evet, böylelikle. Evet TOKİ bir de haksızlık yapılıyor. Toki, çok hayırlı bir teşebbüsün faaliyeti içinde. Gece kondu dönüşüm bölgelerine el atıyor. Gece konuların bulunduğu yerde yeni yeni konutlar yaparak kira verir gibi az ücretle e, binalar satıyor. Gecekondular bu şekilde modern kentlere dönüşüyor prensip olarak. Aralarda ha, tabii hata yapılabilir bazı aksaklar olabilir ama prensip olarak bu bilimsel yöntem e, şey, e, kaç, e, %60-70'i kaçak olan İstanbul'umuzda büyük bir gecekondu e, e, istilası içinde bulunan İstanbul'umuzu e, modern bir kent e, durumuna dönüştürecek olan e, bir yöntemdir. Bu güzel ama ne yapıyor ki? Gel, gel gelelim. Hiçbir belediye tasdikinden onayından, hiçbir yapı denetim olayından geçmeksezin ve mevcut binaların üzerinde 2 3 4 kat daha yüksek apartmanlar yapıyor. Bunu niçin yapıyor? Dediğim gibi, eee vereceği kat şeyi gecekondulara vereceği daire sayısının üstünde daire yapıp oradan elde edeceği gelirle bütçesini denkleştiriyor. E bunu TOKİ yapar da, devletin kuruluşu yapar da. Yani imar durumunun üzerinde kat irtifaında apartman yapar da göçecek nitelikli binaları yeniden yapıp da şehrimize sağlıklı bina kavuşturmak isteyen halkımıza niçin bir iki kat daha vermeyelim ki? Elbette. Onun için bir de bu önerim var. Evet. Hocam son dakika, dakikalarda bir soru daha sormak istiyorum. Herbette Şimdi... buyurun. Biraz fazla konuştum Yo, galiba. Yo, estağfurullah <gülüyor> hocam. Son derece önemli. Çünkü birçok öneriyle süslüyorsunuz cümlelerinizi. Sayın Kadir Topbaş bir açıklama yaptı ve dedi ki biz kendi üzerimize düşenleri yaptık. Kamu binalarını yani eğitim, evet, sağlık, evet. idari binaları. Duydum binalar. bunu kaç kere duydum. Evet. ama Yan, Yanlış yani, bir yönlendirme yapıyor. Evet yani burada bir, bir ciddi hata var. İstanbul'da şu ana kadar topu topu 230 tane okul güçlendirildi. 12 tanesi yıkıldı, yeniden yapıldı. Evet. 3 tane sağlık binası, kamuya ait sağlık evet. binası. %10-15 okul güçlendirildi. Evet, idari bina olarak bir tane o da bayındırılık. Bakanlığının bir binasını evet, üç doğru. tane de yurt yaptılar. Evet, %80'i kamu binalarının henüz daha elden geçirilmesi. Evet ve bunların tamamı Hı -hı. E, tamamı İSMEP projesi dahilinde yani evet. İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi evet. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından e, yürütülen, yönetilen e, fonlaması da Dünya Bankası'ndan alınan kredilerle hı hı. E, ve Avrupa e, Ekonomi Bankası'ndan alınan e, kredilerle gerçekleştirilen proje. Yani e, dönüp baktığımız zaman e, bir önceki belediye başkanından sonra İstanbul'da doğru dürüst deprem konusunda yapılmış hiçbir şeyle Evet. Mesela Hebeli Anadolu Sanat, Hebeli Ada. Sanatoryumu hastanesi evet. de güçlendirildi ama o bir e, şeyle bir hibe ile İrzacıbaşı Holding'in hibesiyle yapıldı. Yani tek tük böyle e, onarılmış güçlendirilmiş binalar var. Okullar biraz elden geçirildi e, e, il özel lideri tarafından ben biliyorum. Boğaziçi Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi çok yoğun çalışmalar içinde oldu ama %15-20 kadar bina. E ha. hadi %80'i nerede? Hayır, bir de yani belediye nerede hocam? Biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı na <gülüyor> nasıl bu, bu konuda ay ayağa kaldıracağız? Yetişmez. Diyorlar ki deprem vergisi 45 milyarı buldu bugüne kadar. Evet. Ama onu tutmuşlar işte IMF olan borçlarımızı ödemede kullanmışlar. Bu da bir takatlık. Eğer bağışlarsanız bu Kadir Topbaş, Büyükşehir Belediye Başkanımızın iyi niyetle söylediği bu sözün ...biraz açılımını ve yansımasını dile getirmek istiyorum. Lütfen, O yürü. da şu, bir, bir kere e, kamu e, binalarını biz yapalım. Hani siz üzülmeyin, biz bunu sıraya koyduk, yapacağız gibi iyi niyet sözü vermesi güzel bir şey. Ama orada hiç başarılı değiller. Sizin söylediğiniz gibi katılıyorum. E, dolayısıyla bir hız vermeleri lazım. Bir. Ama arkasından söylediği söz tamamen halkımızı yanıltıcı. O da diyor ki, biz kamu binalarını yapıyoruz, onun sorumluluğu bize ait... Özel sektörde kendi binalarını güçlendirsin. O sorumluluk da size ait diyor. Taş, taş şeyi ya. topu hemen taşa atıyor. Halbuki doğru değil. Halkımız binalarını güçlendirmeye kalkarsa İstanbul için bugün 30 milyar dolar para gider. 30 yıl gider. Bu çıkmaz bir sokaktır. Doğru değil. Halkımızın muhakkak surette onu söylemiyor belediye başkanımız can güvenliğini tehdit eden binaları bulmak üzere, göçer mi, göçmez mi açısından binalarını test ettirmelidir. Bu test yapıldığı zaman işte o çürük elmalar toplanır, o da 30 bin binadır bütün İstanbul için. Nereden bakarsanız bakın. Nerede bir milyon bina, nerede 30 bin bina. Çok cüzi bir kısmı, %3'ü. Onlara da kat müsaadesi vermek suretiyle, Kristof Kolombo'nun yumurtası gibi bu şehir kurtulur ve yeni bir deprem geldiğinde bir tek kişinin burnu dahi kanamaz on bütün dünya bu sefer bize gıpta eder. İşte Şili'de, Japonya'da şu kadar manyetikle deprem oluyor kimse ölmüyor deyip biz imreneceğimize. Bu bütün dünya bu sefer bize imrenir. Bakın Türklere yedi 7 büyüklüğünde deprem oldu İstanbul'da. Her taraf e, kaos, perişan olacak beklerken bir kişinin burnu dahi kanamadı. Kanamadı. Bunu bunu diyemeyecek miyiz? Bunu defalarca sizlerle birlikte olduk, programlarımızı aldık, söylüyoruz, bugün de söylüyoruz eksik olmayın beni de programınıza çağırdınız. Bugün de söylüyorum ama bu e, programımız kapandıktan sonra unutulacak. Kimse parmağını kıpırdatmayacak. Lütfen program kapandıktan sonra herkes. Derhal bu P25 metoduyla, hızlı değerlendirmeyle binasının depremde göçüp göçmeyeceği hususunda e, test yaptırsın. Ultrason yöntemiyle tahrip olmadan hiç binasında beton kalitesini tayin ettirsin. Ve e, selametli bir binada mı oturuyor yoksa göçecek bir binada mı oturuyor mu testini yaptırsın. Bu onların vatandaşlık görevidir. Hayatlarını borçlu oldukları bu sanrıya olan görevidir. Kadercilikten ve tehlikeli bir bekleyişten çıkılması lazım. Hocam çok çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Kolay gelsin. Sağolunuz. İnşallah yayınınız bu konularda uyarıcı ve faydalı olur halkımıza. Dileriz hocam. Çok çok teşekkürler. İyi günler hocam. İyi günler hocam. Evet efendim telefon hattımızda Profesör Doktor Semih Tezcan hocamız vardı. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğretim üyesi. Bu arada hemen bir küçük bilgi verelim. Bu ıı, televizyonlarda da ıı, belirtilmiş bir bilgidir. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bundan 15 yıl öncesinde kerpiç evleri incelemeye aldı ve ıı, toprak, su, kireç ve alçıdan üretilen depreme dayanıklı bir kerpiç evi ıı, İTÜ'nün Maslak'taki kampüsünde e, yerleştirdiler. Bu bina halen duruyor. Tek katlı bir yapıdır. E, hala duruyor ve e, bu malzemeye e, biraz daha özen gösterildiği takdirde çok rahatlıkla bir miktar alçı ve kireç eklenmesiyle birlikte kerpiçin kalitesini e, iyileştirme mümkün ve bunu da tabii ki... E, bu bölgelerde rahatlıkla uygulamak, biraz önce Semih Tezcan Hoca'nın söylediği gibi hele ki çelik takviyesiyle birlikte çok daha kuvvetli binalar elde etmek mümkün. Evet efendim bugünkü programımızı da burada tamamlıyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Gürhan Ertür, Argun Yum